Reklamlar bitti. Açık Radyo. Açık Radyo. Açık Dergi. İş sanatın sunduğu açık dergi devam ediyor. Evet açık radyodasınız. Açık Dalgı programını duyuyoruz şu anda. Stüdyolarda değiliz ama Aras sayıncılıktayız. Bugün eee Gevur Mahallesi dosyamızın 3. eee bölümünü Magrid Magosyanla eee sonlandıracağız. Onun Ökten'in derlediği kitaptan bir örgüyü özel olarak seçip bunu üç dilde seslendirmiştik ve bu seriyi de esasında onunla yap, yapmayı istediğimiz ve kendisine kabul ettiği bir söyleşiyle e, noktalamak niyetindeyiz. Bu niyetle de e, Arasya Yencilik'teyiz. Mıgırdiç Margosyan'la karşı karşıyayız. Çok teşekkürler. Öncelikle kabul ettiğiniz için Mıgırdiç Margosyan. Ee, ben teşekkür ederim yediğiniz için. Evet. Üç dilde yayınlandığı Aras yayıncılık tarafından... E,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 Önemli eserlerinden biri olarak görülmekte. Gavur Mahallesi 22 sene önce mi yayınla, 25 27. 27 27 sene önce yayınlanmıştı. Bizim elimizdeki bilgiler derleme olarak bu şekilde Gavur Mahallesi hakkında. Biz de Aras Yayıncılık'taki 3 dilli edisyonun ardından bir güzelleme yapalım istemiştik. Ne yapacağımızı da biraz danışırken sonunda bu formüle ulaşmıştık. Siz kendi esasında İlişkinizi diyeceğim. Yavur Mahallesi eserinizle e, aktarabilir misiniz bize yazım süreci sonrasında çevrilmesi ve anlattığınız tabii ki e, çocukluk anılar hakkında. Evet, biraz evvel de dedim. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. E, sorunuzun biraz evvelkinin sonundan başlayarak cevaplayayım. Penli için seçti bu ayın kitabı olarak. O, doğrusu benim için de sürpriz oldu, bilmiyorum.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 Ben e, 1957'li yıllardan itibaren zaten Ermenice e, bir takım hikayeler yazmaya başlamıştım. Diyarbakır'ı anlatan hikayelerim. Hı hı. Hemen hemen lise son sonradan itibaren diyelim. Sonra onları şu veya bu şekilde kitap halinde yayınladık. Uzun hikaye. Bu kitap Meralit Gohmer'i, Bizim Oraları diye yayınlandı.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 milattan evveli konuşuyor. 1900 demek ki <gülüyor> 80'li yıllardan bahsediyorum. Böyle böyle bir kitabınız var hocam dedi. Biz bunu Türkçeye dedi e, yayınlamayı düşünüyoruz. Bebekus'un yayınlarıydı bu. E, ne düşünüyorsunuz? E, vallahi benim için fark etmez dedim. Olabilir ama dedim nasıl yapacağız? E, dediler ki siz tercüme edin. E, işte yayın e, ben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 ''Peki dedi, ben dedi bunu değerlendireceğim. Ee, arkadaşlarım var. Dedi, gidip onları konuşacağım.'' Gitti geldi birkaç gün sonra. Devam, çok beğendik. Muhakkak devam edelim. Peki dedim o zaman ikinci bir hikayeyi Tercüme edeyim. Bunu tercüme diyorum her defasında. Oturup tekrar yazdım. Yani motomot Ermeniceden değil. Ee, işte sonra bir daha. Derken iki, üç derken tamam dediler. Yaptık. Bitti. Bitti. Sonra e, yayınlanacak duruma geldi. E, kitabın ismi ne olsun? Ben dedim ki yani hikayelerden biri de Gavur Mahallesi. İsterseniz o olsun falan dedim. Aa dediler ya şimdi bırakın Gavur, Mağur. Şimdi işin içine sokarsak bugünlerde de konacaktır. Derhalde müsait değildi ya şimdi boşver dediler. O zaman dedim siz gidin düşünün tekrar gelin. Benim için fark etmez. Mesela gitti. Sonra geldiler, dediler ki...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 Ondan sonrası işte Yavur Mahallesi'nin arkasından benim diğer işte kitaplarım çıkınca yavaş yavaş biz daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaştık. Yavur Mahallesi'nin bence önemli olan tarafı şuydu. Bir bizim Aras Yayıncılık olarak biz Gavur mahallesini Aras Yayıncılığı kurduktan sonra Gavur Mahallesi'nin ilk kitabı olarak yine biz Aras Yayıncılık'tan yani ikinci baskısını diyelim birincisini <gülüyor> bebek. çünkü o zamana kadar Aras Yayıncılık henüz kurulmuş değildi. ilk kitabı olarak Aras Yayıncılık'tan Gavur Mahallesi çıktı. Yani eğer tabirca ise Aras'ın ilk göz ağrısı oldu diyelim. <gülüyor>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 yaşantılarıyla çoğunlukla hemen hemen çok az değiştirdim. Ve oradaki Diyarbakır'daki işte Ermeni'nin, Kürt'ün, Türk'ün, Süryan'ın, Keldani'nin, Musevi'nin filan onların yaşamından bir kesitler verdim. Herhalde bu birçok insanları da kendilerinden orada bir şeyler bulabildiler. Ki Seneler sonra bana hep şu şekilde döndü okuyucular. Ya hocam sen ne güzel yazmışsın, çok iyi. Çünkü bizi anlatmışsın. Bu bizi anlatmışsın diyen İzmirli söylüyor. Ne bileyim Karslı söylüyor. İşte Yozgatlısı söylüyor. Veyahut da Adınalısı söylüyor. Yani herkes kendine göre bir şeyler bulmuş. Belki de onun için çok beğenildi kitap. On üçün belki kısa zaman da işte bu kadar baskı yapıldı bir ya. Evet. Yani zaten bahsettiğiniz ilgi sırf Kevur mahallesi için değil yani evet. insanların eserlerinize yaklaşma biçimini genel olarak böyle söyleyebiliriz mi kendilerini buldukları gibi bir yerde. Şimdi evet. ben şunu da e, sormak isterim e, bir yandan. Anlattığınız öyküler seneler öncesinin e, öyküleri hatta çoğunlukla çocuklukumuzun e, öyküleri. Zannedersem. Genç bir yaşta da yazmaya başlıyorsunuz değil mi? Ya işte 17 yaşlarındaydı evet, 17 yaşlarında. yaşlarında. Nasıl bir ihtiyaç hasıl oldu? Muhtemelen edebiyat dersleridir e, iten e, ama nasıl başladı bu çocukluğu anlatma meselesi nasıl bir dürtüye oldu? Çıt merak derek. Evet, bu da bu da benim için e, gerçekten bu başka vesilelerle de söylemişimdir. Şimdi benim lisede e,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 ee, en büyük katkısı doktor varsa mükânındır. Onu hep saygıyla almışımdır. Şimdi öbür tarafta ne yapar bilmiyorum. Ee, bu laflarım da kulağına gidiyordu inşallah. Şimdi ondan sonra o bana demişti. Sen Anadolu'dan geldin, Diyarbakır'dan geldin. Orada, oraları anla. Neden? Çünkü biliyorsunuz bizim daha önceki yayınlarımızda da galiba bahsetmişsiniz bunu bilebildiğim kadarıyla bir taşra edebiyatımız var. E Taş edebiyatı yani bir münsüzü mesela Erzincan anlatmıştır bir Hamastır, ee, Elazığ'ı anlatmıştır Harpirti'yi anlatmıştır ve diğerleri. Bizim bir taşra edebiyatımız var. Sanki ben onun bir yerinde devamı gibi böyle bir şey yapmış oldum. E, bu da beni hem sevindirdi hem de üzülüyorum. Şöyle üzülüyorum. Yani benimle beraber maalesef bu taşra edebiyatı diyeceğimiz kavaragan utun dediğimiz şey maalesef bitti. Yani mutsulüden geldi ve benimle de devam etti ve bitti. Ben onun galiba farkında olmadan son halkası oldum. Keşke benden sonra insanlar buna devam etselerdi. Bunun hüznünü de ayrıca yaşıyorum. Bunun da parantez içinde söylemiş olayım. Açık Dergi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 ilgimizi çekmiş olan ve dahil ettiğimiz esasında hı hı. E, nazarımıza Muhsin Kızılkaya var mesela. Deng beş geleneğini devam ettirmeye çalışan. Mesela onun anlatısı ben farklı açılardan belki çok daha hani postmodern denildiğinde zamansal ölü farklı kullanışı vesaire. Peki nasıl eee diyoruz acaba Taşra Edebiyatı'nı bu açıdan kafa. Şimdi konuşuyor. tabii ben Taşra Edebiyatı benimle bitti derken konu Ermenice olduğu için Değil bahsediyorum. Mi? Yoksa yani ben genel anlamda benimle bütün bir Taşra Edebiyatı bitti diye böyle bir damlıyor. Zaten komik olur. Ben Ermeni Edebiyatı'ndaki Taşra Edebiyatı'ndan bahsettiğimiz Hı -hı. için Hı -hı. onu tabii ki şimdi Taşra Edebiyatı'ndan daha doğrusu Taşra'da demiyorum Anadolu'yu anlatan çeşitli arkadaşlarımız var. Bahsettin Muhsin, e, Kızılkaya gibi falan. Yani Dolayısıyla bugün Anadolu zaten yeni yeni bence e, bu edebiyat türüyle ortaya çıktı. Evet aslında benim yine geçtik yıllarımda okuduğum yine Taşra'yı anlatan, yine Anadolu'yu anlatan hikayeler vardı. <gülüyor> Ve mesela işte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 taşlım bahsedebiliyor veyahut da taşradaki bir insan da İstanbul'la ilgili hikayeler veya romanlar yazabiliyor. Bugün artık taşra edebiyatına gerek yok. İhtiyaç çok zaten taşrada artık bugün büyük kentlerdeki veyahut da büyük şehir metropollerinde zaten taşra da var zaten. içe gitmiş evet. o metropollerin biraz etrafında dolaşırsanız ben oldu. zaman zaman evet zaman zaman böyle şu ve bu vesileyle gittiğim zaman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 Bu mimaride de böyle oldu, işte e, kültürde de böyle oldu filan. Aynı evet. şekilde taş çıktıkça da şehri görmekten çikolatalamıyoruz. Evet. Böyle bir evet. Peki 20 dakika oldu bile esasında. Kirbeme mektuplardan bahsetmek isterim. Evrenselde yazdığınız şey evet. Orada bahsedilen konjonktürel konular ya da güncel konular baktığınızda e, öykülerinizde yazılarınızda daha doğrusu edebiyat eserlerinizde yer verdiğiniz uzak konulardan en azından ilk görünüşte çok da uzakmış gibi gözüküyor. Yani biri bugün anlatıyor evet. biri epey uzak bir geçmişi anlatıyor. Ama baktığınızda bugün anlatan eserler e, çok e, yapıya dair olduğundan içinde yaşadığımız yapıya dair olduğundan sanki halen geçmişle ve hatta gelecekle de ilgili ve yorumlarındadır. Ne? Neler söyleyeyim? Şimdi kirve kavramı biliyorsunuz. Kirveli kavramı Anadolu'da çok önemli. Ermenilerde de vardır. Kıkaya deriz biz ona. E, Kürtler'de veyahut Türkler'deki kirveli kavramı da şu biliyorsunuz. Özellikle erkek çocuklar sünnet olduğu zaman onları kucaklayan kişidir kirve. Kirveli kavramı önemlidir. Şöyle önemlidir. Kirve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 bu gidişat hakkında bir iki kelam etmenizi rica etsek sizden. Şimdi bakın, ben 6750 olaylarını yaşadığım 1955 yılında 17 yaşındaydım. O zaman bir zamanlar gelip de hani Ermenice öğrenmeye çalıştım. Kaldığım okulu o gece yapmaya geldiler. Bunun bizzat yaşayan 17 yaşında bir delikanlıydı. Bunu yaktıkları zaman daha doğrusu okulumuzu yakmaya kalktıkları zaman o gecenin Karanlığında ellerindeki meşalelerle camları pencereleri indirdiler aşağı. Bayrak asım astık plan falan. Ama 200 kilo 200 metre de Çinli karaporu vardı. Bu bahsettiğim okul bağlar başında. Çinli karaporu da bizden 200 metre ileri Bu göz göre göre zaten sonradan biliyorsunuz ee, bunun çok iyi bir organizasyon içerisinde yapıldığı dinlendirildi. Ve bundan da kendilerine göre bir takım insanlar halen grupayı çıkıyorlar. O da için bir başka faslı. Ama şurada şu var. Şimdi bakın biliyor musunuz? İnsanlar tabii hatayı inçleyebilir. Hatalar her zaman telafi edilebilir. Ne kadar? Eğer telafi edilebilecek kadar bir yere kadar gelmiş. Mesela biz siz bir hatayı işleyip de bir insanı kalkıp da ağaclarına götürdükten sonra bunun telafisi yok artık. Bitmiş bu.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 Belki onların sahipleri de bugün ortalarda yok. Ama siz eğer 50 sene içerisinde, 40 sene içerisinde, 80 sene içerisinde ta iddia terakiden kalmış bir zihniyeti eğer değiştirememişseniz, değiştirmiyorsanız, şu ev bu şekilde değiştirdin, değişiyoruz dediği zaman hiç farkında olmadan lap diye hortlayıp çıkartıyorsanız demek ki burada bir hata var. Onun için bu politik lafımı da burada söylemiş olayım. Saur kulaklar da isterse duysun, isterse duymasın. Nokta.